1586 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bazı sahabelerine dua adabını öğretmeleri, Hazreti Peygamber yanından geçerken, Ey Rabbim, Senden sabır istiyorum, diye dua eden bir kişiye, Sen Allah'tan bela istemiş oldun, bunun yerine ondan sağlık ve afiyet dile, buyurdular. Başka bir günde bir adamın, Rabbim, Senden nimetin tamamını istiyorum, dediğini duydular, bunun üzerine ona, ''Ey insanoğlu sen nimetin tamamının ne olduğunu biliyor musun?'' diye sordular. Adam, ''Hayır bilmiyorum ey Allah'ın Resulü, fakat ben bununla hayır talep ediyorum.'' deyince de, ''Nimetin tamamı, ateşten, cehennemden, kurtularak cennete girmektir.'' buyurdular. Adamın birinin, ''Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım.'' diye dua etmekte olduğunu işittiklerinde ise ona, ''Senin duan kabul olacaktır. Allah'tan dilediğini iste.'' buyurdular.